Yusuf suresi 101. ayetten itibaren. Ya Rab sen bana mülk verdin ve sözlerin tevilini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan sen dünyada da ahirette de benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al beni salihler zümresine kat. Habibim. Bu kıssa sana vahyede geldiğimiz gayp haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işleyecekleri işi kararlaştırdıkları zaman sen yanlarında değildin. Sen ne kadar hırs göstersen yine insanların çoğu iman ediciler değildir. Halbuki sen buna karşı onlardan hiçbir ücret de istemiyorsun. O Kur'an alemlere nasihatten başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki bunlardan yüz çevirici olarak üstüne basar geçerler. Onların çoğu Allah'a iman etmez, ille Allah'a ortak katanlardır onlar. Onlar kaplayacak bir azabı ilahinin Kendilerine gelip çatmasına yahut kendileri farkında olmayarak onlara ansızın kıyamet kopup gelmesine karşı kendilerini emin mi gördüler? De ki işte bu benim yolumdur. Ben insanları Allah'a bir basiret üzere davet ediyorum. Ben de bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Senden evvel peygamber olarak gönderdiklerimiz, şehirler halkından kendilerine vahyeder olduğumuz erkek adamlardı. Acaba müşrikler kendilerinden evvelkilerin akıbetin içi olduğunu görmeleri için hiç de yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Ahiret yurdu sakınanlar için elbet daha hayırlıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız? Değerli dinleyenler, bu ayette geçen, senden evvel peygamber olarak gönderdiklerimiz şehirler halkından kendilerine vahyeder olduğumuz erkek adamlardı. İfadesi, ne olurdu Allah bize peygamber olarak melekleri gönderseydi diyen kafirlere bir cevaptır. Daha önceki kavimlerin peygamberlerinin birer melek değil, birer insan, birer erkek olduğunu beyan etmektedir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Hatta o peygamberler kavimlerinin imanından ümitlerini kesip de onların muhakkak yalana çıkarıldıklarını zannettikleri sırada onlara yardımımız yetişip gelmiştir. Biz kimi dilersek o kurtuluşa erdirilmiştir. Günahkarlar güruhundansa azabımız asla döndürülmeyecektir. Ant olsun onların kıssalarını açıklamada salim akıl sahipleri için birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden evvel inen kitapların tasdiki dine ait her şeyin tafsilidir. İman edecekler zümresi içinde bir hidayet ve rahmettir o. Yusuf Suresinin Sonu Ra'd Suresi. Deali dinleyenler. Bu sure adını 13. ayette geçen Ra'd yani gök gürültüsü kelimesinden almaktadır. 43 ayettir. Bu surenin tümünün Mekke'de mi yoksa Medine'de mi indirildiği ihtilaflıdır. Sure genel itibarıyla tevhid inancından, ahirete ve peygambere imandan bahseder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, La, Mim, Ra Bunlar kitabın ayetleridir Sana Rabbinden indirilen bu Kur'an haktır Fakat insanların çoğu inanmazlar Allah odur ki gökleri şu görmekte olduğunuz şekilde direksiz yükseltmiştir Sonra emri arş üzerinde hükümran olmuştur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 o meyvelerin hepsinden yine kendilerinin içinde ikişer çift yaratmıştır ifadesi, meyvelerin ve sebzelerin yine kendi nevileri içerisinde erkek ve dişi çiftler olarak yaratıldığını vurgulamaktadır. Bu surette içinde bulunduğumuz son asırda keşfedilen bir olayı mucizevi olarak haber vermektedir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Yeryüzünde,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 nice ukuvet misalleri gelip geçmiştir. Hakikat Rabbin zulümlerine rağmen insanlar için mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin cezası da cidden çetindir. O küfredenler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen Habibim ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir hidayet rehberisin. Allah, her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi artık yapacağını bilir. Onun nezdinde her şey ölçüyledir. O, görünmeyeni de, görüneni de bilendir. Çok büyüktür. Her şeyden yücedir O. Sizden sözünü kim gizledi, kim onu açıkladı, gece karanlığında gizlenen,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 bir kavmin de fenalığını diledi mi, artık onun reddine hiçbir çare yoktur. Onlar için ondan başka bir veli ve yardım eden de yoktur. Değerli dinleyenler, Ayette, Onun ve her insanın önünde arkasında, Kendisini Allah'ın emriyle gözetleyecek takipçi melekler vardır. Ifadesi geçmektedir. Bu ifade gösterir ki, Allah yalnızca her şahsın ne yaptığını bilmekle kalmaz. Aynı zamanda o şahsa her yerde eşlik eden takipçi melekler tayin ederek onların her hareketini kayda geçirttirir. İşte zerre kadar iyiliğin ve zerre kadar kötülüğün karşılığının verileceği ahiret günü bu şaşmaz kayıtlar kişinin şahitleri olacaktır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. O ...size korku ve ümit salarak... ...şimşeyi gösteren... ...yağmurla ağırlaşmış... ...yüklü bulutları peyda edendir... ...gök gürültüsü... ...onu ham dile... ...melekler de... ...ondan korkusuna tesbih ederler... ...o... ...yıldırımlar gönderip... ...onunla kimi dilerse çarpar öldürür... ...halbuki onlar... ...Allah hakkında mücadele edip dururlar... ...o...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 Göklerde ve yerde kim varsa onlar da gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah'a secde eder. Değerli dinleyenler, bu secde tilavet secdelerinin büyüklerindendir. Binaenaleyh bu ayeti okuyanın da dinleyenin de secde etmesi sünnettir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. De ki, Habibim, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. Söyle, o halde onu bırakıp da kendilerine bile ne bir fayda, ne bir zarar yapmaya malik olmayan bir takım veliler mi edindiniz? Söyle, gözü görmeyenlerle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla nur bir olur mu? Yoksa,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 Bir zinet veya bir meta arayıp yapmak için ateşte üzerine körükleyip yaktıkları şeylerden, madenlerden de bunun gibi bir köpük hasıl olur. İşte Allah hak ile batılı böyle çarpıştırır. Ama köpük atılır gider. İnsanlara fayda verecek olan şeye gelince işte bu yeryüzünde kalır. Allah böylece misaller irade eder. Rablerinin taatine icabet edenlere o icabetin daha güzeli vardır. Ona icabet etmeyenlerse ise yeryüzünde bulunan şeylerin tamamı bir misille beraber olarak kendisinin olsa onu kurtuluşu uğrunda muhakkak feda ederdi. İşte onlar hesabın kötü sonlar içindir. Barınakları da cehennemdir. O ne fena yataktır.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 kötü hesaptan endişe ederler onlar ki sırf Rablerinin rızasını isteyerek her zorluğa katlanırlar namazı dost doğru kılarlar kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar hayır yolunu harcarlar kötülüğü iyilikle savarlar işte onlar onlar için bu dar dünyanın iyi bir sonucu vardır ki o sonuç adın cennetleridir onlar atalarından, zevcelerinden, zürriyetlerinden salah erbabı olanlarda beraber olmak üzere oralara girecekler. Melekler de her bir kapıdan onların yanına sokulacaklar ve şöyle diyeceklerdir: Sabrettiğiniz şeylere mukabil sizlere selam. Darı dünyanın en güzel sonucudur bu. Allah'a verdikleri sözü kuvvetli teminatla da destekledikten sonra bozanlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi kıranlar yeryüzünü fesada verenler yok mu İşte onlar lanet onlara Yurdun kötüsü olan cehennem de onları Allah kimi dilerse onun rızkını genişletir daraltır Onlar dünya hayatı ile böbürlendiler Halbuki dünya hayatı ahiret yanında geçici ve değersiz bir metadan başka bir şey değildir. O küfredenler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. De ki şüphesiz Allah kimi dilerse onu dalalete götürür, gönlünü kendine çevirdiklerini ise doğru yola iletir. Bunlar iman edenlerdir. Allah'ın zikriyle, ...gönülleri huzur ve sükuna kavuşanlardır. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle oturaklaşır. İman edip de güzel işler yapanlar ne mutlu onlara. Nihayet dönüp gidilecek güzel yurtta onların. Senden önce nasıl peygamberler gönderdiysek... Öylece seni de kendilerinden evvel nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için gönderdik. Onlar Rahman'ı tanımazlar. Sen de ki o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir Tanrı yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvendim. En son dönüşüm de yalnız onadır. Bir Kur'an ki eğer onunla dağlar yerlerinden koparılıp yürütülseydi veya onunla yer parça parça edilseydi yahut onunla ölüler konuşturulsaydı işte o ancak bu kitab-ı kerim olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler hala şu hakikati bilmediler mi ki Allah dileseydi elbette insanların hepsine birden hidayet ederdi. O kafirlere gelince, Allah'ın vaade erişinceye kadar kendi yaptıkları yüzünden ya ansızın başlarına büyük bela çatıp duracak yahut o bela yoklarının yakınına konacaktır. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki Habibim senden evvelki peygamberlerle de alay edilmiştir de ben o küfredenlere bir zaman için meydan vermişimdir. Soraysa onları yakalayıverdim bu benim nasıl ve ne müthiş bir ıkabımdı her nefsin hayır ve şer bütün kazandığına nazır olana mı onlar Allah'a ortaklar tanıdılar de ki bunlara at takın yoksa siz yeryüzünde Allah'a bilmeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz yahut gelişi güzel sözün dış yüzüyle mi kendinizi aldatıyorsunuz? Hayır, o kafirlere müminlerin aleyhindeki tuzakları süslü ve hoş göründü ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için hiçbir hidayet veren yoktur. Bu dünya hayatında onların hakkı azaptır. Ahiret azabıysa daha zorludur. Onlar için Allah'tan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 sana indirilen bu Kur'an'la sevinirler. Fakat peygamberlerin aleyhinde birleşen yüruh içinde onun bir kısmını inkar eden kimseler de vardır. De ki ben ancak Allah'a kulluk edip ona ortak koşmamamla emrolundum. Ben ancak ona dua ederim. Dönüşüm de yalnız onadır. İşte biz onu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 Allah'ın izni olmadıkça herhangi bir ayeti getirmek hiçbir peygamberin haddi değildir. Her zamanın yazılmış hükmü vardır. Allah ne dilerse onu yapar. Bazısını mahveder, bazısını da vücuda getirir. Ana kitap onun nezdindedir. Bizim onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de yahut seni öldürsek de sana düşen vazife risaletini tebliğ etmektir. Hesapta yalnız bize aittir. Onlar görmediler mi ki... ...biz arza geliyor... ...onu etrafından eksiltip duruyoruz. Allah hükmeder. Onun hükmü ardına düşebilecek de yoktur. O hesabı pek çabuk görendir. Onlardan evvel ümmetler de... ...peygamberlerine tuzaklar kurmuştu. Fakat bin netice...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 Nezdinde kitap ilmi bulunanlar dahi bilirler. İbrahim Suresi Değerli dinleyenler, İbrahim Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini 35. ayette geçen İbrahim Aleyhisselam'dan alır. 52 ayettir. Sure genel itibariyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetini reddeden ve onun risaletini başarısızlığa uğratmaya çalışan kafirlere bir uyarı, bir tavsiye niteliğindedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra bu bir kitaptır ki insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, o yegane galip hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. O Allah ki göklerde ne var yerde ne varsa hep O'nundur. Çetin azaptan dolayı vay kafirlere. Ki onlar dünya hayatını ahiretten üstün tutup sevenler, İnsanları ve birbirini Allah'ın yolundan alıkoyanlar, onu, o yolu eğriliğe çevirmek isteyenlerdir. İşte onlar, haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki emrolunduklarını onlara apaçık anlatsın. Artık Allah kimi dilerse saptırır, kimi de dilerse doğru yola götürür. O yegane galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun biz Musa'yı, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermişizdir ki, şüphesiz bunda çok sabır ve çok şükreden herkes için ibret verici alametler vardır. Hani Musa kavmine, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o sizi kötü azaba sürmekte olan oğullarınızı boğazlamaya, yalnız kadınlarınızı dire bırakmaya devam eden Firavun ailesinden sizi kurtarmıştır. Ve bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hatırlayın ki Rabbiniz size şunu bildirmişti. Andolsun şükrederseniz, elbette sizin nimetinizi artırırım. Andolsun nankörlük ederseniz hiç şüphesiz benim azabım cidden çetindir. Musa siz de yeryüzünde bulunanların hepsi de nankörlük etseniz yine şeksiz şüphesiz Allah her şeyden müstaniyidir hakkıyla hamde ancak o layıktır demişti. Sizden evvelkilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonra Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi. Peygamberleri onlara apaçık bürhanlar getirmişti de onlar ellerini ağızlarına götürüp biz size gönderileni inkar ettik ve biz sizin davet eder olduğunuz dinden kat'i ve kuşkulandırıcı bir şek ve şüphe içindeyiz demişlerdi. Peygamberleri de şöyle demişti, gökleri ve yeri yaratan, sizi günahlarınızdan bağışlamak, size muayyen bir vakte kadar meydan vermek için davet etmekte olan Allah hakkında mı bir şüphe? Onlar da siz de bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz, siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz, Öyleyse bize apaçık bir hüccet getirin demişlerdi. Peygamberleri onlara biz de demişti. Sizin gibi insandan başka bir şey değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından kimi dilerse ona ihsan eder. Allah'ın izni olmaksızın bizim size bir hüccet getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır. Hem biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım ki bize dost doğru yolları o göstermiştir. Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a güvenip dayanmakta sebat etmelidir. O küfredenler peygamberlerine şöyle dediler. Elbette ve elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız. Yahut mutlaka dinimize döneceksiniz Bunun üzerine Rableri peygamberlere O zalimleri muhakkak helak edeceğiz Diye vahyetti Ve onlardan sonra sizi behemal O yurda yerleştireceğiz İşte bu mükafatım Benim makamımdan korkanlara Benim tehdidimden korkanlara hastır Peygamberler hep fütuhat istediler Hakka karşı alabildiğine inat eden her zorbaysa nihayet haip ve hasir oldu. Böylesinin önünde cehennem vardır. Ona orada irinli sudan içirilecektir. Öyle ki o bunu zoraki içmeye çalışacak, bir türlü boğazından geçiremeyecek, her yandan kendisine ölüm gelecek, halbuki ölmeyecekti. Önünden de daha ağır, Zorlu ve ebedi bir azap gelip çatacak Rablerini küfür inkar edenlerin misali şudur Yaptıkları işler fırtınalı bir günde Rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerine geçiremezler İşte bu haktan uzak sapıklığın ta kendisidir Görmedin mi ki Allah gökleri ve yeri Hak ve hikmetle yaratmıştır eğer dilerse sizi giderir, yerinize yepyeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.